Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Uzun bir aradan sonra uzun ara dediğim yaz tatili biliyorsunuz. Yayınımıza bir ara vermiştik. Öbür programlar gibi. Bugün buluştuk. Bu bu sezonun ilk programı. Biz de doğrusu dinleyicilerimizi özledik. Ümid ederiz ki dinleyicilerimiz de bizi özlemiştir. Şimdi efendim bugünkü konuğumu hemen tanıtayım sizlere. Sayın Mehmet Can Uğur. Hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk. Kendisi Cem Yayın Evi'nin editörü ve bugün konuşacağımız ana konu da Cem Yayın Evi'nde 9 kitap olarak henüz yayınlanmış, yeni yayınlanmış olan Sherlock Holmes kitapları. Bu 9 kitap olarak bir bütün olarak yayınlandı. Bunlardan, e, Bunların tümünün editörü Mehmet Can Uğur, aynı zamanda da e, birçok kitabın da bu Sherlock Holmes'lardan çevirmeni, İngilizce'den çeviren arkadaşımız. Bu, e, özellikle Sherlock Holmes üzerine merak ettiğiniz ve e, hatta kimi yerde eğlenceli diyebileceğim e, bilgiler alacağımızı da e, biliyorum. Çünkü daha önceden de konuştuk bunları. Bazı bu şeyleri ben de yeni öğrendim fakat çok keyifli e, bilgiler bunlar. Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Yani Sherlock Holmes'a e, Cem Yayınevi nasıl karar verdi ve bu 9 kitabın e, bir arada yayınlandı dokuzu da. 9 dokuz kitabın 9 e, kitaptan söz et bize. Kaçı roman, kaçı öykü gibi. Tabii memnuniyetle. <gülüyor> ee, biz yani yayın evi olarak klasik eserlere her zaman için daha bir de, yani değer veriyoruz diyeyim. Bizim okuyucu kitlemiz de zaten klasik edebiyatı beğeniyor, bizden takip ediyor. Ee, son zamanlarda Sherlock Holmes'a yeni bir ilgi var çekilen iki Sherlock Holmes filmi oldu ve bunlar Hani film olarak da çok başarılı bulundu geniş bir seyirci kitlesine kavuştu ve insanlar bu yani etkileyici karakteri merak ettiler gerek batıda olsun ülkemizde olsun ve tekrar bu hani öykü, orijinal öykülere bir yönelme oldu hı hı. genel olarak bu filmlerin büyük etkisiyle ee, şimdi biz Türkiye'de baktığımızda yani Türkiye'deki Sherlock Holmes bizden önce yani bizim editasyonumuzun dışındaki ...kitaplarda şöyle bir şey fark ettik. Birincisi çeviriler biraz... ...özensiz. Çünkü genel olarak polisiye... ...şey bakılmış. E, yani daha bir... ...hani sanki B sınıfı gibi bakılmış... maalesef. <gülüyor> bir de... ...bu öykülerde... E, ...56 öykü var diyelim. Bunların e, zaman dizinsel... ...şekilde yani sıralamayla... ...yapılmamış. İşte... ...iki öykü bir kitaptan, bir öykü... ...bir kitaptan diye böyle bir... ...yani toplama öykü kitapları fark etti. Yani orijinal şekilde 9 kitap sırasıyla e, okuyucu edinilem edinemiyordu bunları Türkiye'de. Yani diyelim bir öykü kitabında bakıyorsunuz işte Sherlock Holmes'un Anıları kitabından iki öykü var. Efendim Son Görev kitap e, öykü kitabından bir öykü var. Öyle bir toparlama. E, biz bunu fark edince şöyle bir şey yapalım dedik. Biz bunu İngiltere'den hani nasıl basılmışsa zamanında aynı o şekilde o adlarla o e, yani başlıklarla hangi öyküler varsa biz seçme yapmadan okuyucu kendisi bunları değerlendirsin. E, kendi kararını kendisi versin dedik yani. O yüzden e, bir de böyle bir çalışmanın olmadığını biz fark ettik. O yüzden biz ilk yani Sherlock Holmes macerasından son maceraya kadar hepsini bir toptan okuyucuya sunma kararı aldık. Yani biz buna başladığımız zaman bu Türkiye'de biraz eksikti öylece hizmette bulunacağımızı düşündük. Kesinlikle. Ben hemen şeyi sorayım. Şimdi Sherlock Holmes'un bir sürü polisiye karakterler vardır. Yani Agatha Christie olsun, diğer bir sürü başka karakterler olsun. Sherlock Holmes'un önemi, başarısı nereden geliyor? Sherlock Holmes sıradan herhangi bir, yani zaten resmi bir memur değil. Polis memuru değil Sherlock Holmes. Sıradan bir kişi de değil. Herhangi bir kişi de değil. Yani... Aslında günümüzde yaşasa Sherlock Holmes belki de yani psikolojik sorunları olan işte bipolar birisi olarak da nitelendirilebilecekti yani. Ama o zaman okuyucu öyle değerlendirmemiş. Çok ilginç bir karakter. Aslında kendisi tümden gelim dediğimiz işte çeşitli olgu verilerden bir sonuca ulaşma. Bunları bir zincir şeklinde birbirine ekleyerek araları da mümkün olduğu kadar mantıki şekilde doldurarak... Sonucu ulaşma bilimi diye anlatıyor. Kitabında, kitaplarda anlatılıyor. E, bu tümden gelimi çok e, suç, yani suç suçluyu aramada, suçluyu bulmada kullanıyor Sherlock Holmes. Hı hı. E, kendisi zaten kitapların çoğunda var. E, çoğunda birçok kez geçiyor. Hep bu tümden gelimin önemi ve e, polis teşkilatındaki insanların aslında bir suçluyu arayan, hani suçu çözmeye çalışan insanlar olmalarına rağmen mantıklı düşünmeyen, tümden gelimi kullanmayan, ...insanlar olduğu için de onları hep eleştiriyor. Ee, Sherlock Holmes... ...yani mantığı her zaman ön planda... ...tutan ve... Bir, bir, ...yani yapboz parçalarını birleştirir gibi... ...verileri alıp... ardarda e, arda koymaya çalışan... Bu ...uzun uzun düşünen... ...hatta bulamadığı zaman depresyona giren bir karakter. Bunun dışında e, keman çalıyor. E, müzikal, müziğe çok meraklı. Operaya, tiyatroya çok meraklı. E, işine çok düşkün. Hatta işi... Derken özel dedektiflik günümüzde tabiriyle. Tabii o zamanlar özel dedektiflik bürosu tarzı değil. E, fakat işte bu o kadar başarılı ki işinde müşteriler ona geliyorlar. Yani polisin çözemediği davalarda, polisin yeteriz kaldığı vakalarda müşteriler Sherlock Holmes'a gelip ondan yardım istiyorlar. E, bu onun işine dönüşüyor. İşinde çok düşkün ve çalışmadığı zamanlarda... Bunalıma giriyor çalışmadığı zamanlarda işte hatta ilk kitaplarda uyuşturucu kullandığını görüyoruz herhangi bir çözecek vaka bulamadığında onu zorluyor yani hayatın sıradanlığına dayanamıyor belki de zamanın ötesinde belki de bir deha belki de ama acizlikler olan bir deha bunu biz anlıyoruz kendi yani romanlar okuduğumuzda öyküler okuduğumuzda bu belli oluyor yani kendine özgü bir Zayıflı da var Şarlık. Zaafları. Var kesinlikle. Zaafları da var. Zaten belki de onu bu karakteri hani çok gerçekçi yapan taraflardan biri tabii de tabii o. insani bir şey değil mi? Yani bunu Konaan gibi kahraman yapmamış. Değil değil. Evet. Pekospil gibi değil şey yapmamış. Evet zaten. katiyen yani. insan ee, zaaflarıyla, evet, zaaflarıyla insan. Evet zaaflarıyla insan ve zaten bazı öykülere yanıldığı da oluyor. Yani sonuçta yine çözüme ulaşılıyor fakat yanıldığı da oluyor. Ee, yani zaaflar olan ama bir deha gibi. Yani çok hani tümden gelimde bir çok ileri düzeyde başarı elde edebilecek, elde eden bir karakter. Ee, karakterin başka ilginç özellikleri de var. İlginç bir şekilde biz Sherlock Holmes'un romanlarında ve öykülerinde bir kadın karaktere rastlamıyoruz. Bir öyküdeki bir kadın karakteri var. Onun da yani Sherlock bir ilişkisi yok. Sherlock Holmes bu kadına hayran. Çünkü kadı, bu e, Bohemia skandalı öyküsünde bu kadın karakter Holmes'u alt edebiliyor. Yani Holmes'tan daha zeki davranabiliyor. Bu yüzden Holmes kadına hayranlık duyuyor. Bunun dışında e, kadınlara karşı hatta biraz şey e, mesafeli de diyebiliriz. Yani onların çok e, yani mantıki davranmamalarından dolayı onları eleştiriyordu ama dediğim gibi bir mesela ilişkisi yok. Bu yüzden hatta günümüzde işte acaba Sherlock Holmes'la Doktor Watson'ın mı bir ilişkisi vardı falan diye de konuşuluyor. Ee, bunun dışında Holmes karakterine ekleyebileceğimiz ilginç başka... Ben, ben hemen şey sorayım Mehmet'ciğim. Şimdi ne kadar ilginç. Ben sundum, evet. Sherlock Holmes'u söyledim, dokuz kitap söyledim, hikayeler söyledim. Fakat ne ilginç bir şey ki yazarını söylemedim. <gülüyor> Şimdi oraya geleceğim. Evet, ee, evet. Sevgili dinleyicilerimiz o kadar e, Sherlock Holmes karakteri o kadar öne çıkmış ki biz sanki bütün romanların öyküler kahramanı da, yazarı da, çizleri de her şeyi Sherlock Holmes gibi algılıyor. Arthur Conan Doyle yazarı elbette ki. Ee, şimdi bu, bu, buradan da söz edelim. Çünkü çok ilginç yazarın da aşmış bir karakter olmuş. Kesinlikle yazarın da aşan bir karakter. Zaten Sherlock Holmes konuşumuna başladığı zaman maalesef <gülüyor> Conan Doyle'a sıra sonradan geliyor. Evet. <gülüyor> yani bizim de konuşmamızda olduğu gibi. Ee, Doyle 1859 Edinburgh. Doğumlu birisi. Kendisi tıp eğitimi almış. Zaten doktorluk işi, işi yani mesleği de doktorluk. Ee, bir muayene açıyor. Fakat fazla e, müşterisi o dönem demek pek edinemiyor yani. İşleri de çok iyi değil. Muayene boş kaldığı zamanlarda işte ilk Sherlock Holmes e, hikaye öyküsünü yazmaya başlıyor. 27 yaşında tamamlıyor öyküyü. E, roman oluyor bu kısa bir roman yani. E, Sör ünvanını e, ...belki düşünülebileceği gibi edebiyattaki başarı ve önünden değil... ...doktorluk mesleğindeki hmm. özverisinden almış. E, kendisi bu şu Holmes karakteriyle de... E, nin de ...hatta bazen e, esinlenildiği kişi diye olduğu da söylenir. E, kendisinin bir hocası var. E, tıp eğitimi alırken. Doktor Joseph Bell. Bu Joseph Bell'den çok etkileniyor Doyle. Şu şekilde... Joseph Bell yani anladığımız kadarıyla bir hastayı gördüğü zaman hastanın bazı ilginç yani detaysal özelliklerinden mesela diyelim yüzü kızarık veya yürümesinde bir e, anormallik var falan bazı ufak detaylardan veya sorduğu bazı sorular aldığı bazı yani ilgisiz görünebilecek cevaplardan hasta hast, yani gelen müşterinin hastalığını hemen fa, şey teşhis edebiliyor. Yani i̇şte böyle, o da tümden gelim. Evet tümden gelimi kullanıyor. Değil zarar? mi? Evet evet. Çok etkilenmiş Zülsübel'den. Ee, zaten yani bu Holmes'un doğrudan esinlenildiği hep düşünür. Yani büyük olasılıkları doğru yani. Ee, bu dediğim gibi hocası kendisine büyük bir etki bırakıyor. Ee, Doyle'a dönecek olursak Doyle Holmes yani belki de hocasını hani anlatmak istediği için belki de Holmes romanı yazıyor ilk başta. Fakat bu ilk romanı Kızıl Takip çıktığı zaman e, çok büyük bir sükse olmuyor. Yani çok büyük bir popülerliğe ulaşmıyor. Vasat diyebileceğimiz bir ilgi ilgi görüyor. İkinci romanda öyle. Fakat öyküleri yazmaya başlamadığından sonra Sherlock Holmes'un maceraları adıyla bu ilk 12 öykü sonradan kitaplaştırılıyor. Masayla büyük bir popülerlik e, edinmeye başlıyor kendisi. Fakat e, ilginç şekilde konu onun Bu popülerlikten bir nebze de rahatsız çünkü kendisi e, tarihe çok meraklı, e, siyasete çok meraklı ve bu konular üzerinde hep kitap yazmak istiyor ve bu tür konuların yazarı olarak anılmak istiyor. Bu yüzden de yani Holmes'u hatta kendisi küçük görüyor hep. Yani <gülüyor> <gülüyor> Holmes. <'u gülüyor> çok güzel. <gülüyor> yani gelip geçici bir karakter. E i̇şte ilk hani bir iki kitabından kitabında kullandı bir karakter ve bir daha karşısına çıkmayacak. Hayatı boyunca bir daha. Homs hakkında düşünmeyecek, Homs yazmakla uğraşmayacak, uğraşmayacağını düşünüyor. zannediyor diyelim yani. Hı hı. Ve zaten hemen e, yani üçüncü kitaptan itibaren e, şöyle düşünüyor: Ben bu karakter popülarite edinde ama ben bu karakterden yürümek istemiyorum. O yüzden öldürmem lazım. Sherlock <gülüyor> <gülüyor> Holmes'ı e bir şekilde. E, ve işte bu konuda hatta annesine bir mektup yazıyor: Ben böyle düşünüyorum e, diye. Fakat e, gerek okuyucular gerek kendi akrabaları ...şiddetle karşı çıkıyorlar. Çünkü okuyucu o dönem İngiltere'sinde... ...ilk önce dergilerde tefrik edilen bu öyküleri... ...fazlasıyla beğeniyor. Hayran kalıyor. Ve yani büyük bir... E, ...tezahürat sonucu... ...ilk öykü kitabında öldürmüyor... Sherlock Holmes'u. Fakat ikinci kitapta öldürmeye kesinlikle kararlı. Evet. E, bu yüzden de... E, Sherlock Holmes'un Anıları... ...adlı kitapta... ...gördük. E, ...şunu fark ediyoruz, son e, son öyküde Sherlock Holmes bir şelaleden e, düşüyor. E, ve bu e, Doyle bir daha Sherlock Holmesa uğraşmayacağını tekrar zannediyor ama yanılıyor. Evet. Şimdi çok ilginç bir şey daha var, ben bunu yeni öğrendim. E, İngiltere'de Sherlock Holmes müzesi varmış. Şimdi sevgili için ne kadar ilginç bir şey, yazarın müzesi yok değil de... ...oyunun karakterinin müzesi var. Çok hoşuma gitti doğrusu bu bilgi. İngilizler gerçekten çok seviyorlar Sherlock Holmes karakterini. Ee, Sherlock Holmes e, müzesi var. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani, bir, yani geç, müze deyince hep geçmiş biraz aklımıza geliyor. Ee, Sherlock Holmes popüler kültürde de çok. Halen yaşayan bir karakter. Mesela geçen de ben Kadıköy'de yürüyordum. Ee, bir e, tütün, mağazası, e, tütün mağazası yani mağazası yani pipo piposatan bir mağaza. E, ...vitrinlerine prolar, şey, pipolar sergilemiş... E, ...Pipo'nun markası Sherlock Holmes... <gülüyor> <gülüyor> ...yani e, piposuyla... ...davranışlarıyla... E, ...efendim işte... yani ...popüler kültürde de halen yaşıyor Holmes... Evet. ...yani müzesi de var elbette... ...yani insan çok meraklı ama günümüzde de... ...halen birçok yerde... ...hatta günlük belki hayatımızda bile... ...mesela hani hemen bir... ...ne bileyim mantıksal bir sonuca... ...ulaşan birisi biz... o Sherlock Holmes diye hatta iş, evet. hitap ediyoruz yani. Yani evet, evet. Popüler kültürde de günlük hayatımızda halen hala, hala yeri var. Evet, diyeyim. Ee, bir de tabii Arthur Conan ile Sherlock Holmes'un ilişkisi de yine ilginç. Ee, dediğim gibi Doyle bir türlü Sherlock Holmes'tan kurtulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu anıları, Sherlock Holmes'un anıları adını alacak öykü kitabının son öyküsünü öldürüyor fakat bu ona hiç yaramıyor. Çünkü işte okuyuculardan çok fena bir yani reaksiyon alıyor. Çok şiddetli. Tekrar Sherlock Holmes'un geri gelmesini istiyorlar. Yazara hakaret ediyorlar. Senin hakkına, ne hakkın var? Biz bunu çok seviyoruz. Öldüremezsin, edemezsin diye. Ve doyul hayatı boyunca <gülüyor> Sherlock Holmes yazmaktan hiçbir zaman kurtulmuyor. Her zaman yani en son romanında bile. En son romanında da en son öykü kitabında da. Ön sözlerine baktığınız zaman kendi yazdığı hep şey der, işte artık e, Holmes'u emekli ayrımalıyız, artık Holmes'u zamanı <gülüyor> geçti e, falan ama bu ön sözlerinde hiçbir yararı olmuyor. E, okuyucu hep, hep talep ediyor ve o da e, gerek mali getirisinden ötürü, e, gerekse de artık bu yani isteğe karşı duramayacaksın duramadığından Sherlock Holmes öyküleri üretmeye devam ediyor. E. De C. Gillette'in yani Holmes e, yazarın yaşayışına el koymuş. Kesinlikle çok el hoş koymuş. bir şey ama bu da harika koymuş, bir şey. Kesinlikle yönlendirmiş ve yani e, Doyle tiksiniyor bile diyebiliriz o <gülüyor> Yani kurtulamıyor çünkü. Dediğiniz gibi el, ele geçmiş ve yönlendiriyor. Yani Doyle bugün de işte maalesef Holmes dışında hiçbir şeyle anılmıyor. Ama işte bazı hatta o tarihi eser tarihi romanlar yazmış Doyle bunları yazma yazarken de çok büyük araştırmalar ve emek ve çaba sarf ederek yani büyük mesela bir Sherlock Holmes öyküsünü Doyle iki haftada yazıyor. Ama yani tarihi romanı mesela altı ayda yazıyor. Ya, ya. Ona rağmen bugün e, biz Sherlock Holmes'u konuşuyoruz. <gülüyor> tabii değil mi diğer yani, eserler evet. hep dünyada pek göz önünde değil. Hiç hemen hemen. Holmes yani, evet. bütün dünyada var. Tabii tabii. Mesela çok ilginç. Ee, biz Agatha Christie romanları deriz. Evet. Değil mi? Yazarın evet, adıyla anarız. Doğru anarım. doğru Siz doğru. doğru. E, Kahramanın adıyla e, işte bu, bu araştıran eden yani Holmes e, benzeri bir karakterin adıyla Poirot diye ad, anmayız. Agatha Christie romanları deriz ama biz ne deriz? Ş Ş Sherlock Holmes kitapları Sherlock deriz. Sherlock Holmes deyince evet yani karakter o kadar ön planda ki. Hatta evet. birçok insan bu hani Sherlock Holmes yazarın kendisi sanıyor. Mesela ilk söylediğiniz zaman Sherlock Holmes o kadar bir popüler olmuş. <gülüyor> İnsanlar için yazar yani doğal insan ak, kişinin aklına bile gelmiyor. Yazarı kim bilinmiyor gerçekten. Ee, bu arada bir de öykülerden bahsettik. 56 öyküsü var. Şimdi dediğim gibi İngiltere'de genelde batıda çok popüler olduğu için bu 56 öyküden en ileri acaba hangileri? Evet. Diye internette günümüzde. Işte geçmişte de e, hep böyle oylamalar falan filan yapılmış. Ben bir de ondan bahsedeyim isterseniz. Tabii tabii çok iyi. Bu 56 öyküden ilk beşi. Şöyle e, sıralanmış. En, en popüler, en yani beğenilen, tarafından beğenilen öyküler diyeyim. Bunların ilki Benekli Kordon, sonra Kızıl Saçlılar Kulübü, Bohemya'da Skandal, Gümüş Şimşek ve Mavi Yakut. Bunlar evet. en önemli Bu. e, beş öykü olarak. Bu öykülerden de zaten, e, Gümüş Şimşek dışındakilerin e, diğer dördünün hepsi de Sherlock Holmes'un Maceraları adlı ciltte var. Yani en çok beğenilen öykü kitabı da o diyebiliriz. E, dört romanı var demiştik. E, bu romanlar Kızıl Takip, Dörtlerin İmzası, Korku e, Vadisi ve tabi e, e, Baskerville Köpeği. Bu romanlardan da en beğenilen Baskerville Köpeği. Evet. Hatta bunun filmi de çekiliyor. E, filmi çekiliyor da demişken, e, Sherlock Holmes, belki e, insanlar buna da şaşıracak, tam 226 filmde canlandırılmış. Gerek... Ee, ana karakter gerek ana karak yan karakter olarak 226 bir filmde ve e, bu rakamla sinemada canlandırılan en çok canlandırılan e, fictional olgusal karakter olarak e, başa geliyor 239 filmde Dracula aslında birinci ama Dracula hem insan hem değil <gülüyor> yani insan olarak düşünüyorum <gülüyor> evet, de, 226 doğru. ile Sherlock Holmes değil yani mi? bu da gerçekten ne kadar etkili insan... olduğunu evet. da göstergesi değil mi? ne kadar etkili oldu, ne kadar beğenildiğinin Günümüzde ilgi gördüğünün... ...bir göstergesi. Evet, bazı kitaplarında... ...önsözler var herhalde değil mi? Ee, Dediğim gibi Mehmet bu... Mehmet Canoğur. E, şar, e, Doyle her zaman... E, ...olmasa bile bazen... ...mesela... ...sanki hani... ...şöyle söyleyeyim... ...bu öykülerde ve romanlarda... Holmes'un dan ...biz dinlemiyoruz öyküyü. Yani... ...kaleme alan birinci tekil şahıs değil... Üçüncü de değil, Doktor Watson anlatıyor öyküleri. Evet. Doktor Watson da bazı ön sözlerde sanki hani kendisi, geç bu öykülerin hepsi gerçekmişçesine. Uh -huh. İşte şu zaman şöyle bir olay olmuştu ben ondan bahsetmemiştim ama aslında şimdi bahsetmek zamanı falan gibi ön sözleri de bazen yansıyor bu. E, bu da biraz gerçekçiliği arttırıcı bir şey belki. Tabii. Yani Doktor Watson da sanki bazen hani kitabın kendi gerçekten kendi Doktor Watson tarafından yazılmış. Gibi önsözler de var yani. <gülüyor> çok güzel. Yani ilgisi Harika, harika, harika. Bütün bu bu bu niteliklerini koruyarak ve deme başta da söylediğin gibi İngilizcede nasıl orijinal olarak yayınlanmışsa... Evet. aynı biçimde dokuz kitap olarak sunumunu yapılması hakikaten e, çok ilgiye değer bir şey. Bir de saygılı bir sunuş doğrusu bu. Bunlardan hangileri e, Mehmet Can Uçer'in çevirileri? Bunlardan ilk romanı Kızıl Takip, hı hı. ikincisi olan ikinci roman Dörtlerin imzası. ...ve bir de sözünü ettiğimiz e, ilk öykü, ilk 12 öykünün kitaplaşmış hali, Sherlock Holmes'un Maceraları. E, kitapları benim. Onun dışında Sherlock Holmes'un anılarından e, 4 öykü çevirdim. E, bunların dışındakiler de yine e, çok e, sevgili arkadaşlar, yani, arkadaşlar tarafından çevrildi. Biz şimdi bu klasik eserlerde, yalnız Sherlock Holmes değil, e, şunu fark ediyoruz. Nasılsa bunlar denetlenmiyor... ...nasılsa hani bu çeviri iyi olmamış diye e, denetleyebilecek herhangi bir mercihi yok e, diye Türkçe'de çok özensiz çalışılıyor. Maalesef. Yani gerek Sherlock Holmes olsun gerek başka eserler olsun. Mesela Arsene Lupin de öyle. Ee, yani genel olarak edebiyat. Genel olarak edebiyat. Var yani böyle evet. bir eğilim, yanlış bir eğilim var. Öyle bir şey ki yani bu korkunç bir boyut da hatta diyelim ve tehlikeli görüyorum ben bunu bir yurttaş olarak, bir yazar olarak... Şimdi herhangi bir şey için diyorum yani öykü olsun, roman olsun, çevirisi için söyle Öyle acemice bazen özensiz çeviriler var ki, evet. bunu bir genç okudu mu diyor ki yani anlamadığı için. Evet. Yani çeviri kötü olduğu için anlamıyor evet. ama onu bilemez ki. Elbette, yani sanki elbette. o yazarın o kitabı ya da yazarın tüm kitapları beğenilmeye layık değilmiş gibi algılıyor, bu korkunç. Öyle bunlar, öyle. bunlar evet yani şimdi dinliyorum evet yani önemli bir konu üzerinde durduğun şey. Oysa bunlar titizlikle çevrilmiş. Ya çünkü değerli eserler. Şimdi biz yani dediğim söylediğiniz gibi nasılsa hani zamanı geçmiş üzerinden belli bir zaman geçmiş olunca özensiz davranılıyor. E bu da tabi okuyucuda olumsuz etki yaratabiliyor bazen. Mesela biz diğer çevirilerle karşılaştırdığımızda bazı noktalar hakikaten yani çevirmen tarafından da anlaşılmamış. O zaman onu aktaramıyor da. E bu da okuyucuyu ısıtmıyor. Tabii. Esere yani. okuyucu Okuyucuyu soğutuyor çünkü okuyucunun netice itibariyle anlaması da ala. yani anlaması lazım akıcı şekilde de devam et edebilmesi lazım. Tabii. E bu yüzden yani klasik eserlerde kaliteye dikkat etsinler diyorum e çevirmene baksınlar mesela günümüzde klasik bir eserin 5 6 7 8 yayın evi tarafından çıkarılmış Tabii. şeyleri var versiyonları var. Bunlara bir baksınlar yani mesela internette falan bu tarz şeyler yazılıyor çiziliyor hangi çevirmeninki daha iyi hangisinininki değil Doğru. hatta bazıları eksik yani değil mi? E, tabii yani şöyle ki diyelim ki 350 sayfalık bir kitapsa e, 320 sayfa yani çıkarılmış bazıları yani bu evet. bile, bile çok, rastlanıyor evet, yani. Çok yanlış ne kadar yanlış evet. bir şey değil mi? Kesinlikle ama buna baksınlar yani lütfen titiz davransınlar çünkü bunlar değerli eserler gereken özeni göstersinler ve <gülüyor> yani 5-6 yayınevinden seçsinler yani seçici olsunlar, Tabii. bilinçli olsunlar. Okuyucu, okuyucu bir okuyucu e, ne bileyim Sherlock Holmes okuyacaksa veya ne bileyim Rus edebiyatından bir eser okuyacaksa e, hangi edisyon, hangi çevirmen, hangi yayınevi daha kaliteli ürün Tabii. ortaya sunmuşsa ondan yararlansınlar. Çünkü sanat Kesinlikle. gerçekten önemli, gereken özeni de hak ediyor. Yani. şey aklıma geldi. Mehmet Çalur. Lise yıllarımda Albert Camus'un yabancı romanlı, asıl sonradan okudum gerçeği Vedat Günyol çevresi varlık yayınları. Fakat Hı. ben yani o sırada çok dikkat etmeden başka bir çevirme ismini hatırlamıyorum Hı. doğrusu başka bir yayın evinden aldım okudum. Yani Camus'u bildiğim için çok da o romanlı da çok okumak istemişim çünkü sabrede sabrede bitirdim. Evet evet. Fakat hiçbir şey anlayamadım ve hiç hoşuma gitmedi. Evet. Bunu aldım. Sonra Vedat Gün yolun çevirisini Varlık Yayınlarından aldım. İnanılmazmış. Şey. Evet, Orada çok ta o yıllarda anladım ki delikanlılık zamanımdı. Yani bir çevirmenin ne kadar önemli bir hizmette bulunuyor. Yani. Öbür, öbüründe kalsaydım belki hiçbir kamio okumayacaktım ömür boyu. Evet, e, evet. böyle evet, şey olur evet. mu? Maalesef oluyor. Evet. Ma yani çevirmenin çok önemli dediğiniz gibi onun yani onu da aşarak bazı yani özellikle hani hacimli eserlerde bakıyorsunuz o kadar çok kısım çıkarılmış ki bazı karakterler yok. Yani, <gülüyor> yani, yani bu vahşet hakikaten vahşet. Öyle yani. bir şey olamaz. Yani mesela bir diyelim arkadaş Budola'yı okumuş. Oradaki bir karakterden habersiz. Yani bir, o yok o bölüm yok çünkü. Yok çünkü o bölüm. Çok o iyi. karakter bir bölümde yalnız çıkıyor. Bir yerde bir adı geçiyor. Sonra yok oluyor ama önemli aslında yani. Çünkü bir eseri de yani yalnızca giriş gelişme sonuç. sonuç yani olur mu? Olmaz yani. Ama o, o arkadaş o karakteri hiç duymamıştı yani. çünkü o, öyle bir... Birisi o sayfada yani gelemedi. Yani kesinmiş. <gülüyor> e şimdi tiyatroda demek ki o karakterin o sayfada o, tiyatro uygulaması olsa ironik olarak söylüyorum. Evet. Perdenin fon arkası, fonperdenin arkasından bir gölge geçirecek demek. Evet. İşte sizin karakteri de buradan geçti. Oradan o şekilde tanımış ya. olacak karakteri. Ee, şimdi ben bir de Sherlock Holmes diye konuşurken e, mutlaka yine gelinmesi gereken bir de şu nokta var. Sherlock Holmes kendisinden sonraki bütün dedektif romanları, dedektif öyküleri, filmlerine büyük bir etkide bulunuyor. Yani bu işte ayrıntılara bakarak sonuca varma, tahminde bulunma olayını biz sonradan yani muazzam şekilde televizyondaki hani aksiyon dizileri diyeceğimiz dizilerde evet. gerek işte sonraki yani dedektiflik romanların hemen hemen her birinde bir Sherlock Holmes görüyoruz. Yani bir Sherlock Holmes etkisi az Değil veya mi? çok görülüyor. Evet, evet. Yani ya kıyafetiyle görülüyor ya ile görülüyor ya konuşmasıyla görülüyor. Tavriyle görülüyor. Evet. Şey duygusal olmaması, <gülüyor> analitik yaklaşımı. <gülüyor> yani mutlaka fark ediliyor. Yani bir hakikaten yani Sherlock Holmes izinin olmadığı bir dedektiflik e, eseri izlemek hakikaten güç. Yani Sherlock Holmes dedektiflik günümüzde dedektif ...sanattaki dedektiflik e, kişiliğini, karakterini de çiziyor. Ve günümüze kadar getiriyor. Bir de e, peki öncesi yok mu? Sherlock Holmes. Yani bir tek Sherlock Holmes'a mı başlıyor? Bu noktada bir tek adını almamız gereken belki Poe var. E, Edgar evet, Allan Poe. Evet. Şimdi biz Doyle Hap Hocasının etkilendi dedik. E, fakat e, bir de tabii şu var. Poe'nun e, Morksoko cinayetleri. Ee, öyküsüne ne etkilenmiş Doyle. Bunu da söyleyebiliriz. Orada da yine Dupin karakteri var. Aynen. O da yine analitik düşünce e, çöz, çözmeye çalışıyor bütün e, yani meseleyi. Ee, i̇lk romanı Kızıl Takip'te zaten Dupin'e bir atıf var. Yani Sherlock Holmes Dupin'in bir e, şapşal olduğundan falan bahsediyor. Hı. Ama bir atıf lan da bunu Doyle yine belirtmiş yani esasen. Ee, dediğim gibi sonraki sonraki bütün dedektiflik dedektif e, karakterlerinin Holmes ...etkilenmiş ama kendisi de biraz düpenden... ...etkilenmiş diyebiliriz. Anladım. Şey de yeri gelmişken... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...Cem Yayın Evi... ...Rilke'nin... ...Rainer Maria Rilke'nin... ...bütün öykülerini ve bütün şiirlerini... ...çevirterek yayınladı. Yani bu Türkiye için bunu bir kazanç görüyorum. Şiirlerini yüksel Pazarkaya... ...öykülerini Amara Şipal gibi... ...iki ustamız... ...çevirdi yüksel pazarkaya bunları 10 yılda bitirdiğini bu 12 kitabı. bütün öyküleri çok uzun zaman emek çek sarf ederek bize sunan yine Kamura Şipal bütün öyküleri. Bunlar iki bir bir bir arada yayınlanmış bir eserler bunlar. Sonra Gorki'nin seçilmiş öyküleri değil mi? Evet. Hem de Hasan Ali Ediz çevirisiyle evet, evet, yayınlandı. Çok mükemmel, mükemmel bir oldu. Ee, ondan sonra Stefan Zweig, Seçilmiş, seçilmiş Öyküler, Jackland'ın Seçilmiş Öyküleri ve Kafka'nın Bütün Öyküleri şeklinde bir toplu öyküler dizisi de yaptık. O da yine devam edecek. İleride e, Hervan Melville'in Bütün Öyküler, e, Poe'nun e, Seçilmiş Öyküler ve Mappasan yine öyküleriyle o bir edisyon ona devam etmeyi de düşünüyorum. Yani. Evet. Ama şeyde de söz edelim. Chekland'ın bütün eserlerini Biz yine ile... 17 kitabı var bizde. Yine toplu olarak e, Yazarı tanımak isteyen okuyucularımız yaralanabilirler. Ee, yani ben mesela Jack London'ın e, bilinen hani Martin Eden, Diwaşşet'in çaresi bunun dışında e, öykülerine bakmalarını, öykülerine bir e, şans vermelerini e, öneririm. Çünkü çok önemli bir öykücü de aynı Herkes zamanda. Kurtunoğlu'ydu ilk kitabı değil evet, mi? Evet hikayeler. Özellikle Alaska'da geçen ee, maceraları ben çok beğeniyorum. Çok çok. Ee, yani onlara büyük göz aslında derim. Çok müthiş müthiş. İlk hikayeler de başlıyor değil evet, mi? Evet. İlk kitabı da ayrıca. Evet. Ee, sonra Çehov'un bütün eserleri değil mi? Yine mevcut. Hem bütün öyküleri sekiz ciltti galiba değil mi? Evet. Sekiz cilt ve Tiyatro eserleri. Tiyatro eserleri de üç cilt olarak mevcut. tüm eserleri yayınlanmış oldu. Evet. Bunlar da büyük bir hizmet. Evet. Devam edelim bir Sherlock Holmes'a. Ee, Sherlock Holmes e, yine dediğimiz gibi günümüzde de e, hayatına devam ediyor. Fakat Arthur Conan Doyle 1930'da e, Doğu Sussex'te aramızdan ayrılıyor. Böyle bir e, e, yani kendisi aramızdan ayrılıyor. E, bir de Doğu'yla ilgili belki şunu da söylemek lazım. E, kendisi siyasetle ilgilendi, işte, tarihle ilgilendi dedik. E, çocuğu çok erken, yaş, erken bir yaşta bir yani... ...hoş olmayan bir şekilde vefat ediyor. Doyul bundan sonra... E, ...kendini böyle... işte ...çocuğuyla tekrar iletişime geçmek için medyumluk... ...falan tarzı işlere yöneliyor. Yani... E, ...bunlarla ilgili turlar düzenliyor, işte kitaplar yazıyor... ...kitaplar okuyor falan filan. E, son yıllara öyle geçiyor Doyul'un. Ne yapsın? Ruhunu rahatlatsa diye evet, işte yapıyor. Evet, yapıyor. Yani? E, bu son... E, Sherlock Holmes'un dava defteri olarak... ...sonradan e, adını alacak öyküler... Hı hı. ...de de biz e, yani biraz yaşlı bir doyulu e, görebiliyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Orada da biraz yaşlanmış, biraz daha işte... Öyküleri de, öyküleri de biraz farklı. Hatta önceki e, Holmes öykülerinden e, o kadar farklılıklar gösteriyor ki... ...artık Doyle yaşlandı, hatta başkası mı yazıyor acaba? Hı, diye de e, düşünülüyor yani. Çünkü son yılları biraz e, zor geçiyor diyebiliriz. Anladım. Yani, o duygusal olarak. Anladım. Ee... 9 cilt olarak bunların sorulduğunu söylemiştik sevgili dinleyicilerimiz sevgili Mehmet Canur bir de bu şimdi Sherlock Holmes serisinin yer yani hikaye ve romanlarının arka planlarından söz edelim yani öyle zannediyorum ki burada da çok ilginç şeyler var yani sosyal planlar da var evet evet dediğim gibi zaten dol yani aslında işte sosyal hayata, insana, siyasete meraklı birisi, entelektüel yani birisi kesinlikle diyebiliriz. Zaten işte Holmes romanlarından da aslında çok şey değil yani bir polisi yazar olarak da anılmak istemiyor. Ama Holmes'a baktığımız yani Holmes öykü ve romanlarına baktığımız zaman onun bu hani yani sosyal bilinci işte olsun genel dünya görüşünün de biraz olsun arka planda özellikle var olduğunu görüyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey biraz. Örneğin Kızıl Takip'ten bahsedelim. Kızıl Takip'te Amerika'nın Utah eyaleti de aslında başlayan bir olay söz konusu yani cinayet yine İngiltere'de işleniyor ama olayların başlangıcı Utah'ta Utah'taki olaylar da Utah'taki kadınların durumu üzerine kurulu bir olay aslında ve baktığımız zaman kadın hakları'nın işlendiğini görüyoruz yani açıkça kızıl takipte Amerika'nın Utah eyaletinde kadının durumu, kadının e, aciz kalması, zorla evlendirilmesi, işte kocasının e, kadın üzerine çok etkin yani otoriterliğin de üzerinde bir hakkı olması, e, kadının hiçbir e, yani itiraz hakkı falan filan bulunmaması, e, hatta bunun da dışında işte Salt Lake City'de, de yani bugün de başkenti Utah'ın de e, ...öyle bir yani ortam ve e, teşkilat diyelim ya da var ki o yani çarktan iseseniz de kurtulamıyorsunuz e, böyle bir yani baskıcı bir toplum diyebiliriz hı hı. eleştiriliyor aslında e, e, diye bir başka diye diğer e, eserlere bakacağımız bakacak olursak e, gerek dörtlerin imzasında gerek kızıl takipte gerek diğer öykülerinde romanlarında e, biraz bu medyada Medya eleştirisi var diyebiliriz ki şöyle Herhangi bir cinayet işlendiği zaman e, birden bire gazeteler, yani hiç ilgisi olmayacak bir şekilde o cinayetten siyasi bir e, siyasi bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Oh. Mesela bir tanesine yabancı düşmanlığına bağlanılıyor bu. İşte yabancılardan eğer arınırılırsa e, işte İngiltere ve Londra suçlar daha azalacak tarzında demin gazetelerde yazılar yazılmış veya suç bir cinayet belli bir siyasi konjonktüre bağlanıyor. E, Doyul tabii bunu e, şey e, gazetelerin ne kadar yani bir olayı en uf, bir cinayeti yani siyasi olmayan kişisel nedenlerle işlemiş bir cinayeti bile nasıl e, siyasi malzeme olabileceğini arka planda bize veriyor. Yani bu bakımdan da ilginç eserler aslında. E, bu dediğim yani Doyul'un kendi fikirlerini daha ön plana aldığı ee, öykü, ...öyküler var yani bazı öyküleri bunu daha da e, fark ediyoruz. Örneğin bu sonradan son görev adıyla yani toparlanacak olan öykülerde... Yani ...artık Doyle bakıyor ki Sherlock Holmes'dan kurtulamayacak. B bari diyor yani yazmak istediğim eserleri ve fikirlerini Holmes üzerinden... <gülüyor> ...ben <gülüyor> Halk'a e, göndereyim. Çünkü Halk Holmes'u o kadar sevmiş ki belki diyor Holmes üzerinden hani... Fikirlerimi de yani olurum, iletmiş evet. olabilirim diye. Mesela bu yine işte son görevde Visteria Köşkü öyküsü var. Burada ufak bir ülkenin işte servetini yamalayan bir diktatör söz konusu. Aslında konu yani ikinci Leopold'un Kongo'nun Belçika yönetimine almasının ardından... ...yönetimin Kongo yerlerine yaptığı adaletsiz uygulamalardan evet. bahsediyor. Ve buna eleştirilmesi söz konusu. Yine yani bir başka öykü de Bruce Parting'in planları öyküsünde Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin savunma sanayinde ileri geçmiş olmalarına rağmen İngiltere'nin daha geri planda yani savunma sanayinde pasif kalmasının ın, ın, ın, endişesini duymuş şey, e, Doyle Ve bunu yansıtmaya çalışmış uh -huh. Yani e, fakat bu öyküler pek beğenilmiyor onu da söyleyeyim e, Okuyucu çok fazla sosyal mesaj içermeyen, siyasi mesaj içermeyen Öyküler talep ediyor yine Doyle'dan ve Doyle bundan vazgeçmek durumunda kalıyor ama ne olursa olsun Doyle'un genel fikirlerini, hayır düşünce yapısını falan yani bugün liberal diyeceğimiz bir kafaya yapısına sahip. Biz eserlerinde yine görüyoruz. Benim belki de sevdiğim diyebileceğim bir başka özellik Holmes öykülerinde, romanlarında kötü karakterler, yani genellikle çok Büyük oranda sıradan insanlardan uh -huh. müteşekkil ve bu sıradan kötü insanlar en büyük yine yani zulmü falan da yani kendi yakınlarına yapıyor. Yani bizim hani bazı Amerikan filmlerine bugün rastladığımız işte bir sapık işte psikopat bir e, manyağın e, seri cinayetleri. Uh -huh. Veya yani sıra dışı bir insanın yani sıra dışı bir karakterin yaptığı kötülükler e, değil. Holmes'un baş etmeleri. Halktan etmeli, insanlar. Halktan insanlar ve bunlar sıra dışı insanlar da değil. Yani biri bakkal, biri manav, biri banka müdürü. E, bu insanlar bu insanlar. İşte biri işsiz kalmış bir vatandaş. Yani üç, sıradan insanların e, yaptığı kötülükler üzerine. Yani bu ben bence e, önemli bir şey. Evet, bence de, bence de. Çünkü öykü çok daha gerçekçi anlatılıyor. Ve yöneldiği yöneldiği yönel yani o söz konusu suçu yöneldiği e, ihm ve kazandığı da gene sıradan insan en yakını. Öyle mi? Evet, yine genellikle yani mesela bakıyorsunuz. Bir e, baba üvey kızını aldatmaya çalışmış. Niye? Bir öyküsünde mesela. Çünkü üvey kızının hoşlandığı birisi var. E, eğer o hoşlandığı kişisi, kişiyle üvey kızı evlenirse... ...üvey kızına e, daha atalarından kalan bir e, miras var. O mirasdan çünkü e, şey, yani yeni damat yararlanmış olacak. Hmm. Halbuki o anda e, üvey babası yararlanıyor. Üvey babası da bu evliliği engellemek için işte çeşitli oyunlar, dalabereler düzenliyor. Yani bunlar çok daha bence hoş. Çok çok çok. Çok daha gerçekçi. Yani bir başka mesela işlenen konu birkaç seferinde iş arayan bir vatandaşın başına gelenler. Yani bu kötü işte dolandırıcılar diyelim. İş arayan insanları i̇şi, biz, işi seni işe alalım çok güzel bir teklifle geliyorlar. Fakat işin arkasından başka şeyler çıkıyor. Yani bunlar daha gerçekçi geldiği için bana ben çok beğendim. Şöyle bir ufak bir, bir, bir paragraf okuyayım ben. Çok iyi olur. Hemen konuştuğumuz konuyla ilgili olarak. Sevgili dostum dedi Sherlock Holmes. Baker Caddesi'ndeki evinde ateşin başında karşılıklı otururken. Hayat insanın hayal edebileceğinden çok daha ilginç. Kafamız sıradan şeyler üretmiyor. El ele tutuşup şu pencerelerden uçsak, şehrin üstünde dolaşsak. Nazikçe evlerin çatılarını kaldırıp için içlerindeki garipliklere, tuhaf tesadüflere, planlamalara, birbiriyle çatışan amaçlara, beklenmedik şekilde sonuçlanan, kuşaktan kuşağa devam eden şahane olaylar zincirlemelerine bir baksak, sıradan tahmin edilebilir şekilde sonlanan kurgusal eserleri çok köhne ve vasat bırakacak şeylerle karşılaşırdık. Yani Holmes, güzel bir bölüm, evet, tavır anlatması bakımından güzel bir bölüm. Yani Holmes şunu söylüyor, bizim yani işte macera romanlarında, efendim işte korku romanlarında belki de bulamayacağımız derecede ki hani ilginç, garip ihanetler, insanın aklına gelemeyecek işte dolandırıcılıklar falan gerçek hayatta mevcut. Bir başka öyküsünde mesela Sherlock Holmes şöyle söylüyor, bu da ilginç. Kendileri Londra'nın epey dışına gitmek zorunda kalıyorlar Doktor Watson'la. Çünkü yani bir olay söz konusu. Olay da bir yani malikane tarzı bir yerde ama o şehrin epey dışına kırsal bölgede diyelim yani. Trende yolculuk yapıyorlar tabii. Holmes Watson'a diyor ki Watson diyor bu işte köy evleri görüyorlar pencereden. En büyük suçlar diyor en vahşi suçlar da diyor büyük şeylerde değil daha çok kırsal bölgelerde işlenir. Yani... ...şu da ilginç... ...yani ne kadar aslında sıradan belki de hayat... ...sıradan bir hayatları evet. var diye düşünürsek... ...insanlar o kadar ilginç... Değil ...oradan mi? malzemeler Tabii. çıkabiliyor Tabii. yani. Bütün edebiyat içinde söz konusu bu aslında. Evet. Evrensel bir şey yani Doğru. yakalamış orada. Ve gerçekçiliğini sağlayan... ...çekiciliğini de oradan belki de geliyor... ...bir evet. önemli oranda. Evet hayatın içinden akıyor çünkü... ...diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir de şu... Tabii kesin e, belirtmemiz gerekiyor. Sherlock Holmes e, Baker Caddesinde işte yaşıyor ve biz öyküler, romanlar boyunca Londra'yı tanıyoruz. Yani Londra'nın işte tren istasyonlarını, bankalarını, işte şu dükkanın yanında şu vardı, şu mahalle şöyle bir yerdi falan. Çok güzel anlatmış e, Doyle. E, yani gerçekten bir Londra, yani ciddi Londra betimlemeleri var. İşte Londra'nın sisli havası, puslu havası, karamsar havası. Evet. Zaten Holmes'un kişiliği üzerinde de büyük etkili yani. Ee, biz hep yani bir Londra yaşıyoruz. Yani Londra ön planda diyebiliriz. Ee, hatta bazıları bu eserlerin gücünü de ona da bağlıyor. Yani Londra o kadar güzel anlatılmış ki. Yani Londra'nın çekiciliği de var. Hı hı. Yani belki de bir öykülerde, romanlarda bir karakterde Londra'nın kendisi. Çok güzel. Gerçekten. Yani gerçekten. Güzel. Ee, işte kırsal İngiltere var. Yani Doyle bunları da çok gerçekçi bir şekilde aktarmış. Yani bazı yerlerde işte Londra'nın arka sokakları diyeceğimiz yerlerde geçiyor bazı Hı. olaylar. Bu noktada da yani şey değil oradaki kötü durumu işte buhranlı falan açık netçe ortaya koyuyor. Yani bir romantik değil. Yani böyle hani Londra çok güzel anlattığı yerler de var ama yani muhteşem bir şehir falan. Ee, belki bir, bazı bölgeler ama bazı bölgelerinde de nasıl bir fakirlik işte nasıl bir yani e, tehlike evet, gerçekçi bakış açısıyla oldukça bize... gerçekçi bir bakış açısı ve dediğim gibi şehir hep ön planda ve bu da belki eserleri çekici olan e, unsurlardan biri e, olduğu söyleniyor e, diyeyim e, başka e, benim e, ilgimi çeken başka bir şey de şu olmuştu Sherlock Holmes e, okumaya ve çevirmeye başladığımda o dönem İngiltere'sinde bankacılık sektörü ne kadar e, etkin? Yani öykülerin bazılarında işte kredinin ödenememesi, alınan işte banka soygunları. E, hep var yani. Mesela işte ev e, tahsilat problemleri falan. Yani iktisadi olarak aslında İngiltere o dönemde bizim e, o dönem Türkiye'sinden Osmanlı'sından ne kadar farklı bir noktada. Yani o da... Belki ilginç bir e, Tabii. ilginç bir şey. Yani bu da gerçekçilik boyutuna da ilgili olan yine bir şey değil mi? Evet, elbette sinirli. Yani sosyal gerçekçilikle de ilgili olan bir şey. Ee, bir de Holmes hep çıkar çatışmaları üzerine de duruyor. Yani i̇şte komşuların birbirleriyle çıkar çatışması, özellikle bir aile içerisindeki fertlerin birbirleriyle çıkar çatışması, çıkmaları ön planda. Ee, bunun dışında kadının durumundan bahsettik. Kadının e, mesela bir geliri ...edinmek için işlediği suçlar var. O kadının gelirini elinden almak için erkeğin işlediği suçlar, suçlar var. var. Ee, bunun dışında e, Sherlock Holmes'un eserlerinde... E, ...dilenciler ve bizim işte yani lümpenler dedi, dediğimiz insan dışarı, dilenciler falan. Bunlardan Holmes hep yararlanıyor. E, bunlar da mesela öykülerde bir karakter. E, onlara işte e, Street Arabs yani biz cadde... Sokak araba olarak çevirdik. Şeklinde hitap ediliyor o dönemde. Bu başka İngiliz romanlarında da var o dönemdeki yine romanlarda. Yani şunu görüyoruz. Orada yani suç işlenen bir şehirde aslında ne kadar bir sosyal eşitsizlik de var. Onlar da yine biz hep romanlarda görebiliyoruz. Yani bir işte fakirliğin getirdiği bir tehlike yani tehlikeli sokaklar. Efendim bunlar hep var yani. Mesela Hintliler, bazen Hintli göçmenlerin işlediği suçlar var. Onlar yine şey yerlerde yaşıyorlar. Yani bugün işte varoş dediğimiz hı hı. diyebileceğimiz yerlerde e, yaşıyorlar. Onların yaşadığı mahallelerdeki işte işte Londra'nın başka mahallelerindeki fark ne büyük bir fark var falan. Bunlar da yine sosyal e, anlamda önümüze çıkan unsurlar. Evet. Ha, sevgili Mehmet Can Uğur e, bir de şeyi söyleyelim. Şimdi çevirmenleri bir daha analım. Ee, bir, bir defa senin çevirileri var tabi İstersen senden dinleyelim e, Tabi sonuç olarak bir ekip çalışması oldu diyelim Çünkü dokuz, dokuz kitabın bir kısmını Yani farklı kitapları farklı e, kişiler çevirdi Kızıl Takip Dörtlerin imzası Sherlock Holmes'un maceralarını ben çevirdim e, Sherlock Holmes'un anılarından e, Daki dört öyküyü ben Geri kalanları e, Tamer Çetin arkadaşımız çevirdi baskerville Köpeğini e, Füsun Baytok Sherlock Holmes'un dönüşündeki öyküleri Tamer Çetin yine. Korku Vadisi'nin romanını Güney Tuna arkadaşımız. Son görevi yine Tamer Çetin. Sherlock Holmes'un dava defterini de Güney Tuna arkadaşımız yine yetkin bir şekilde çevirdiler. Ben buradan da tekrar edeyim. Umarım okuyucularımız Sherlock Holmes'u beğenirler, severler. Ben herkesin Sherlock Holmes'tan bir şey, bir tat alacağına inanıyorum. Kesinlikle. Bir denesinler derim. Eğer daha önce denemişlerse, öykülerini okumuşlarsa, bir romanını okumuşsa da diğer romanlarını okusunlar. Çok eğlenceli, çok keyifli ve insanı açan öyküler ve romanlardan oluşuyor. Herkese iyi okumalar diyeyim. Kesinlikle. Ben de katılıyorum bu sözlere sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki programımız burada sona yarıyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.